Huzura kavuşmanın ilk kapısı tövbe makamı. El Hadi celle celaluhu isminin tecelliyesi iman edenlere El Gafur celle celaluhu Er Rahim celle celaluhu isimlerinin tecelliyesi tövbe edenlere mahsustur. Allah tövbe edenlere şüphesiz Gafur Rahim'dir. Tövbe etmeyenleri ise dilerse afu eder. Bu makamda ciddi olmayan yükselemez. İstikametinin doğruluğuna asla imkan bulamaz. Tövbe makamı bir arsadır. İstikamet o arsanın üzerinde yapılacak binadır. Havada bina yapmak mümkün olmadığı gibi, tövbesiz istikamet de muhaldir. Tövbesi olmayan müminin makamı da yoktur. Makamı olmayanın hali de yoktur. Şayet bir insan havada uçarsa bile tövbe ve istikamet olmadığı müddetçe gördüğü hal istidraçtır, şeytanidir. Tövbe, inabe ve icabeden ibaret iki basamaklı bir merdivendir. Bu merdivenle insan esfeli safilliğinden alâyi ildiyine, hayvan mertebesinden melekten üstün mertebeye, alemi şuhuddan alemi gaybe yükselir. Tövbenin birinci basamağı inabe'dir. İnabe Allah'ın korkusundan ibarettir. Mü'min, günahın zulmetinden dolayı Allah'tan korkar. Ne vakit ki kul, zayıfliğini ve zayıfliği ile beraber cesaretini, onun yanı sıra Allah korkusunu ve Cenab-ı Hakk'ın azametini düşünürse, o kadar korku kalbine gelir ki, Bedeni ondan titrer. Bu düşünce ile basiret üzere hareket eder ve isyanı terk eder. Mü'minde kalbinin inabe şubesi yıkılmadığı müddetçe isyan etmeye cesaret edemez. Tövbenin ikinci basamağı, El-Hayâ'u minallâhi den ibarettir. Allah'tan utanmaktır. Bir mü'min, Allah benimle beraberdir diye inandı mı? azametinden utanır. Rabbim beni görür, kalbimi bilir, hareketimi murakabe eder demekle Allah'a karşı mahcup olur. Evvelki günahlardan mahcup olmak ve hali hazırda Allah'tan utanmak, aşktan daha ziyade kavuşturucu, mustakil bir yoldur. Allah'ın korkusu ve ondan haya etmek insanı tövbeye sevk eder. Eğer bu iki basamak olmazsa, kul tövbeye muvaffak olamaz. Ehli kemalin sohbeti, kalbe inabe ve isticabeyi celbeder. Zira, ehli kemalden korkmak veya utanmak, haya ve korku makamına vesile olur. Faraza bir kafir, kamilin sohbetine devam ederse, inabe ve isticabe kalbine gelebilir. Sohbete devam eden müslimin ise, kalbindeki inabe ve isticabe tohumu, Mevcut olduğundan kemiyetten derhal keyfiyete geçer. İnabe ve isticabe kafirin kalbine girse küfrünü, müminin kalbine girse isyanını terk eder. Kafirin tövbesi imana gelmesidir. Müminin tövbesi ise isyanı terk, ibadete devam etmektir. Ayrıca geçmiş günahlarından pişman olmaktır. Yani tövbe, fenalıklardan pişman olmaktan ibarettir. Şeyh Ahmet Diyaeddin, avamın tövbesi, küfür ve zulüm yapmaktan dönüştür. Bu tövbenin şartı, mezalim ve hukuku sahiplerine vermek, geçmiş günahlara pişman olmaktır. Hali hazırda isyanı terk etmek, gelecekte işlememeyi azimlemektir. Sıddîkiyelerin ittifakıyla namaz kazalarını ödemek de Tövbe şartlarındandır, buyurmuştur. Şeyh Fetullah Verkanisli, Namazın kaza edilmesi hakkında şiddetle tavsiyede bulunmuştur. Piri Şazeli, Tövbe ile kendini tamamen terk et, buyurmuştur. Şahı Nakşibent, Nefsini terk et, Haram ve mekruhu terk et, Ahireti terk et, Neden terk ediyorum demeyi de terk et. ''Bu takdirde tövben sahih olur, istikamet kapısı açılır.'' demiştir. Şeyh Abdülkadir Geylani, rahmani, ''Nefsini günahlara alıştırdığın gibi, tövbeden sonra ibadet etmeye alıştır. Hatta unutkanlık ve gafletten bile tövbe et.'' demiştir. Avamın tövbesi bundan ibarettir. Havasın tövbesi ise iki kısımdır a. Sair müminlerin havasları olan evliyadan avamın tövbesidir. Bu tövbe, dünyayı sevmekten, kederlenmekten, helale fazla dalmaktan tövbedir. b. Evliyadan havasın tövbesi ise zikre ara vermekten, huzur ve nisbetten bir an ayrılmaktandır. Bu kısım evliya, birinci sınıfta ehli tasarruf olanlardır. Bu makama işareten, ve innehu la yughanu ala qalbi wa anni lastaghfirullah taala 70 merre bazen kalbime duman eşit zikre ara vermek geliyor ben de ondan dolayı 70 kere istiğfar ederim buyrulmuştur bu hadise binaen ehli kemal hangi tabakadan olursan ol günde en az 70 kere estağfirullah demek tövbe etmek yine lazımdır dediler Beş vakit namazdan sonra istiğfarın efendisi diye tabir olunan şu duaya devam etmekle müntesip tövbeye muvaffak olur. Tövbenin muvaffakiyeti ile istikamet hasıl olur. İstikamet, her bir ibadeti eda ederken huşu ile yapmak, yaptığı ibadetin keyfiyetini, rüknünü, şart ve sünnetlerini bilmek ve her bir fiili yerli yerinde kılmaktan ibarettir. Allahümma, Ante Rabbi, La ilahe illa Ante. Çalaktıni ve Ana عبدك, Ana على عهدك ووعدك ماستطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. لك بنعمتك عليّ وابو بذنبي. فاغفر لي ذنوبى لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bu eserde maksatlarımızın en mühimlerinden biri de tövbedir. Tövbeyi iyice bilmek için 4. Büyük temhit Yazalım Çünkü tövbe, iman konularının en mühim noktasıdır. Binaenaleyh, tövbesi sahih olmayan, kendisini hak yolunda tahmin ettiği halde küfre de girebilir. Bilmemek suçtur. Hem de şer'i şerifi bilmemek, şerrin ta kendisidir. Tövbe ve dua yapmak, kaderden kaçmak değil, kaderle kadere sığınmaktır.